Evet. El-kari'a ah. iyi aldık diyoruz bak kardeşimiz. Tekâsul suresine aldık. Peki orada Allah'ı sanıyorum. El-hâsum tekâsul. Sanıyorum Allah'ı. Oradan devam edelim. İnşallahü teâlâ. Evet. İdolak'ın sizler de bizler de hak yolda muhabbet eylesin. Amelerimizi tabi eylesin. Zihinlerinizi asif eylesin. Her türlü hayırlı söylemede sizleri muvaffak eylesin. Niyetlerimizde ihlas, sözlerimizde ifade etmesiyle eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkümü'l-tekâfır. <gülüyor> hatta zultumun makâbir kalla سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتربون الجحيم ثم لتربونها عين اليقين ثم لتسالون يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم şimdi sıfak kardeşimiz bu sureyi denileri bize okur mu acaba şöyle güzel sesiyle okur mi? Kutfederse hemen mikrofonu kendisine verelim. Bu süre girip, sonra tekrar e, başlayalım inşallah. Evet, öyleyse mikrofonu e, Rıfat kardeşini de veriyoruz. Buyurun. Evet. <gülüyor> هم حتى زرتم المقادر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فلا لو تعلمون علما يقيم لو تعلمون ترون الجحيم olsun. Sıfat kardeşimizden teşekkür ediyoruz. Allah'ın sayılığa iznini bol eylesin. Amellerini ihlaslı eylesin. Evet, değerli kardeşler. Elhâkumut hatta Hâçtâ rûhsumun nefâdî. Çoğunlukla, çoğunlukta, çoklukta, çok olmakta kalabalık olmakta, alçalı ve güçlü olmakta. Ölmeniz sizleri helak etti. O kadar bununla meşgul oldunuz ki, o kadar ölmekle, çokluğunuzla, kalabalıklarınızla, silahenizle, ailenizle, kabile kabilenizle, ailesinizle o kadar ölünceniz ki, bu konuda o kadar ölmek için. O kadar malzeme topladınız ki bu konuya dair güçlü olduğunuzu, kalabalık olduğunuzu ispat etmek için o kadar deliller ileri sürdünüz ki bunu yapmak için o kadar münakaşalar yaptınız ki neredeyse bu münakaşalar aranızda cebelleşmeye, savaşmaya, birbirinizi helaf etmeye götürecekti. Adeta kendinizi paralarca çına, kendinizi bitirircesine bütün kuvvetinizle çalışmak suretiyle kalabalık olduğunuzu, çoğunlukta olduğunuzu ispat etmeye çalıştınız. Bugün demokrasi çoğunlukçu yöneti dediğimiz demokraside aynı şeyler yaşanmakta. Senin hizdin senin hizbinden kalabalık. Senin diyen senin diyenden daha fazla. Senin sesin senin sesinden daha fazla. Benim gücüm senin gücünden daha fazla gergesine bir tartışma, bir tedelleşme, bir kısır döngü tartışma devam edip gidiyor. Bu Toplukta ölme ee, bugün işte demokrasi imamı içerisinde kurulmuş olan ama hedefi hedefi Allah'ın Rabbu değil, hedefi sadece nefislerinin şehri arzularının ve bahtul inançlarının yanlış inançlarının şeytani düşünce ve korkularının muazzaf olması gayesiyle e, kurulan bütün hidipler yani hariçte ne var Allah ﷻ için kurulanlar hariç Allah Allah'ın dinine hizmet etme amacıyla kurulanlar hariç bütün hidipler esasen sadece biz sizden daha fazla e, üye sahibiz biz çoğunluk payız biz güçlüüz biz güçlü bir cemaatiz. Üçlü bir hiziriz bizim sesimiz daha gür çıkar. Biz arkalıyız demek için bunu yapmaktadırlar. Batıl düşüncelerini, gayelerini gerçekleştirmek için de bu kalabalıklıklarını bir delil ve bir hak ölçüsü, hakkaniyet ölçüsü olarak sunmaktadırlar. Kalabalık Çoğunluk, çoğunluktayız. Öyleyse bizim dediğimiz olmalıdır. Öyleyse azınlıklar bizim dediğimiz gibi inanmak, bizim dediğimiz gibi yaşamak, bizim istediğimiz gibi düşünmek, bizim razı olduğumuz gibi yaşamak durumunda ve zorundadırlar. Azınlıklarla ilgili kanunları bizler yapar, bizler onu taktik ederiz. Gücü, otoriteyi elimizde bulundurup azınlıkları hakaniyet ölçülerine bakmaksızın sadece kalabalık, kalabalık olmaktan almış olduğumuz güç ve hakaniyet ölçüleriyle onlara tahakküm eder, onları yönetir, onları istediğimiz şekle, kıvama sokarız. Bu bizim hakkımız. Çünkü biz kalabalık diyorlar. İşte nefesli müşrikler de aynı şeyi söylediler. Biz kalabalık, biz çoğumuz. Öyleyse ya Muhammed senin sözün burada geçerli değildir. Dediler. Ya Muhammed öyleyse senin sözün burada geçerli değildir. Demeye getirdiler. Peki İslam'dan sonra böyle kabilecilik, aşiretçilik, senin kabile ve senin aşiretin, benim kabile ve aşiretimden daha az gibi tartışmalar olmuş mudur? Olmuştur. Olmak Olmak olmaktadır, olmaktadır. Günümüzde devam etmekte midir? Devam etmektedir maalesef. Devam etmektedir. Değerli kardeşler, işte e, gücün kaynağı olarak güzel görmeyen, bütün kaynağı olarak kalabalıklığı gören insanlar kalabalık olmaya çok önem verirler. Üstü olduklarını kalabalık olmalarına bağlayan bu insanlar her zaman kalabalık olmak isterler. Kalabalık olmak için kendilerini iyice sunmaları, reklam etmeleri ve insanların gözünü boymak zorunda olduklarını bilirler ve bu gayede e, gayret fark ederler. Düşünceleri, inançları belli bir yönde olabilir ama onlar sadece kalabalık olduklarını ifade edebilmek için birçok kişiliğe, birçok inanca, değişik e, yöneliklere, yönelimlere, eğilimlere e, sahip olduklarını her fırsatta göstermek isterler ki insanlar onları kendinden görsünler ve onların o kalabalığına dahi olsunlar, katılsınlar ve böylece onlar uzaktan bakıldığında bir kalabalık olarak, bir yükün olarak görünsünler ve insanların, azınlıkta kalanların gözlerini bu şekilde korkusunlar, boyasınlar. İşte bütün bu reklamlar, konuşmalar, Nusuklar, likimler, resimler, afişler, televizyon programları ve diğer bütün yapılan bu çalışmalar batın bir takım, hizikler için bu gayede yapılmış olan çalışmalardır. Hep güçlü olduklarını, kalabalık olduklarını beyan etmek için bunu yapmaktadırlar. İşte maalesef Müminler de bu kavrayı vermektedir. Müminler içerisinde de bu hastalığı içinden atamamış olan nizamice nice gruplar, kabileler, asiretler, milletler, devletler, devletlikler söz konusudur. Ama bu beyhude bir çabadır. Bu gereksiz, asılsız, kıymetsiz, değersiz bir çalışmadır, bir gayrettir. O yüzden Allahu Teala. Tekatur, yani çokluk çok olmak duygusu düşüncesi çok ol, olduğunuzu ispatlamaya yönelik gayretleriniz sizi neredeyse ise edecekti o kadar canlı bir şekilde kendinizin kalabalık olduğunu düşü olduğunu ispatlamaya çalıştınız bütün gücünüzü kudretinizi enerjinizi bu yönde sarf Hatta zulçumu nefavir. Öyle yaptınız ki canlıları saymanız yeterli kalmadı. Biz kabilelikleri bari sayalım. Onlarla e, şu kabile karşısında daha kalabalık olduğumuzu ispat edelim. Biz cengaver, savaşçı, mert insanlarız. Bizim gençleri, kabilemizin gençleri savaşmak suretiyle savaş meydanlarında öldüler. Şimdi onlar kabirdeler gidip onları sayalım. İşte kabirde bile bizim çok olduğumuz esasen savaşçı, korkusuz, mert, kahraman bir millet, bir e, kabile, bir aşiret olduğumuzu göstermek, göstermektedir diye onlar diğer kabileleri, yarıştıkları diğer kabileleri, aşiretleri kabristanlara davet etmek suretiyle kabristan'da yaşayanların isim listesine göre eee tespitine yönelik kayıtlara girdiler ve bu şekilde kalabalık olduklarını ispatlamaya çalıştılar. Al hepsi beyhude bir çaba. Salla سوف تعلم. Hayır hayır hayır. Bir gün bileceksiniz gerçekleri. Böyle boş işlerle uğraşıp duruyorsunuz şengilik ama hayır hayır bilakis Bunların yanlış olduğunu, siz de kendiniz göreceksiniz. Bir gün gerçeklerle tanışacaksınız, gerçekleri göreceksiniz. Ela, sevfa tağlamun. Muhakkak ki uzak değil geçmişte. Yani uzak giderken e, sevfa dolayı bunu söyledik. Çünkü sevfa biraz uzak geçmiş için kullanlan gelecek zaman. E, tipidir değerli kardeşler. E, siz bunu yakında bileceksiniz diye anlatabiliyorsunuz. Çünkü uzaklık yakınlık, zaman ve mefhumu değerli kardeşler deşeriyet e, alemi için bir anlamı vardır ama Yüce Rabbimiz için aslında bir anlamı yoktur. Onun için zaman e, söz konusu değil değerli kardeşler. E, zamana göre Eskimek, zaman, zamanın e, içerisinde değişime uğramak e, zaafiyet içerisine girmek Allah'ın yaratmış olduğu bazı mahluklar için geçerlidir. Hepsi içine geçerli değildir. Çünkü Allah yaratmış olduğu bazı mahlukların zamana yenilmemesini murat etmektedir. Ne gibi mesela? Güneş gibi. Eğer allah Teala güneşin zamanla enerjisinin yok ol, ol, olduğunu, olacağını takdir etmiş olsaydı, dünyada yaşam olmayacaktı. Çünkü güneş enerjisini her gün kaybetmek suretiyle ne yapacaktı? Artık dünyayı ısıtmaz hale gelecekti. Ve bu şekilde bu şekilde dünyada yaşam olmayacaktı. O yüzden diyoruz ki Allah mesela bildiğiniz kadarıyla güneş için zamana yenilmeyi, zamana karşı zaafiyet içerisinde e, olmayı, zaman zaman günleri geçtikçe zayıflamayı takdir etmiştir. Daha buna bende birçok şey söylemek mümkündür. Allah bazıları için devam takdir etmiş, bazıları için cevan zaaf takdir etmemiştir. Bu ayrımı yapalım. Devam edelim. Kalla <gülüyor> Hayır. Bir gün mutlaka bileceksin. <gülüyor> Sonra Kalla e Sonra gerçekten yakın bir zaman içerisinde yine bunları bilmiş ve anlamış olacaksınız. Yani ne bilmiş olacaksınız? Dünyanın boşluğunu. Kalabalık kalabalık olmakla övünmenin efendim çoklukta övünmenin boşluğunu malda mülkte güçlükte otoritede övünmenin ne kadar boş beyhude bir çaba ve kayıp olduğunu sadece bu tür şeylerin dünyada bir övünme aracı basit basit aslı olmayan düşüncesizce yapılan bir övünme aracı olduğunu anlayacaksınız. Gücün çokluktan kaynaklanan bir hak olmadığını anlayacaksınız. Bunu şimdiye kadar hep böyle yapın. Çokluk olduğunuzda haklı olduğunuzu zannettiniz. Çokluksanız güçlü olduğunuzu olduğunuz tanısına vardınız. Ama bunun böyle olmadığını çok yakında anlayacaksınız. Dünyada yapmış olduğunuz bu çalışmaların, bu gayretlerin, bu boş gayretlerin beyhude bir bu olduğunu, boştirse bu olduğunu anlayacaksınız. Evet, evet sonra tekrar bunu yine anlayacaksınız diyor Allah'a tehdit ediyoruz diğer ayette. 4. ayet-i Daha sonra 2. Da ayet-i kerimede kella leu ta'lemûne ilmel yakîn Hayır, hayır. Şayet bilmiş olsaydınız yakîn bir ilim ile yani şüphesiz bir ilim ile e, kani olduğunuz, şüphe duymadığınız, iyice sadakatle inandığınız bir ilim ile, bir bilgi ile, bir haber ile, bir ikna oluş ile bilmiş olsaydınız, elmer yakın, yakın, şüphesiz götürmeyen bir ilimle bilmiş olsaydınız, ne mi? bu yapmış olduğunuz işlerin boş olduğunu, dünyada çokluk, çoklukta övünmenin ve bütün dairetleri bu alana sahip etmenin, dünyaya yönelmenin, gücü kalabalık olmakta aramanın, Allah'a isyanın, Allah'ı unutmanın, Allah'ın yasak kıldığı şeyler ile vakit geçirmenin ne kadar boş olduğunu keşke bir biseydiniz yahu. Keşke biseydiniz. لَتَرَبُنَّ <gülüyor> الْجَحِيمِ Cehennem ile bir gün karşı karşıya geleceğinizi ve kesinlikle karşı karşıya geleceğinizi keşke bilmiş olsaydınız. لَتَرَبُنَّ <gülüyor> الْجَحِيمِ Orada lahm tehdit dediğimiz kesinlik lahmı var. Onunla başlamış. لَتَرَهُمْ مَا الْجَحِينَ Muhakkak ki hepiniz cehennemi göreceksiniz. Bu görmek demek değerli kardeşler. İllaki de Allah korusun içine düşmek manasına gelmez. Yani bu şunu göstermektedir. Cennetlikler de, cehennemlikler de uzaktan cehennemi görecekler, müşahede edecekler. لَتَرَبُونَ مَنْ جَهِينَ Sizin hepiniz Allah-u Teala'nın Allah Teala muhatap aldığı her şey, insan var, kimler, bilmediğimiz alimler hepsi cehennemi mutlaka görecek. Görecek, gözüyle görecek. O azabı tatmak e, manasında değil. O azabı ancak hak edenler Allah'ın affetmediği, merhamet etmediği ve aşırı derecede günaha batmış olan, şirket düşmüş olan, hayatını hurafelerle bidatlerle ayrı, tamamen dolduran insanlar muhakkak ki cehennem azabını tadacaklar. Ama cennetlikler de özdeviyle ne kadar kötü, ne kadar çirkin, ne kadar azap dolu ne kadar azabı büyük, ne kadar yaşanmaz, ne kadar eza ve cefa verecek olan bu mekanı sözleriyle müsaade edecekler ve nasıl bir yerden kurtulmuş olduklarını görmek suretiyle cennetin kıymetini daha çok anlayacaklar ve yüce vatlerine hamd-ı etmiş olacaklar. Yeteravun mercahi. İstisnasız hepiniz göreceksiniz o cehennemi göreceksin. Keşke bunun böyle olduğunu, cehennemi mutlaka görecek olduğunuzu ya azabını tadarak ya da sadece gözle görerek azabını tatmadan sadece gözle görenek bu manzarayı göreceğinizi keşke özellikle iman noktasında şüphesi olanlar için söylüyor Cenab-ı Allah. Keşke elmel yafin ile bunun bilseydiniz de önlem alsaydınız. Keşke aklıyla iman etseydiniz de önlem alsaydınız. Keşke sütaya düşmemiş olsaydınız da rahavete dalmasaydınız. Keşke ciddiye alsaydınız da ciddi ameller yapsaydınız. İşte düştü. <gülüyor> Evet, e, düştük sanıyoruz, değerli kardeşler. Böyle şeyler oluyor. E, ne zaman düştüğümüzü fark ettirdim ama herhalde bir e, kaç saniye önce düştük sanıyorum. Evet, e, devam edelim kalmış olduğumuz yerden. E, keşke cehennem ile karşı karşıya geleceğinizi hesaba katsaydınız. Keşke ilmel Meryatı bunu bir seyiriz bunu önlem alsaydınız. Çoğunluğunuzla öleceğiniz yerde ahiretimizi imar etmek için, cennete gelebilmek için, cehennemin azabından sakınmak ve kurtulmak için gayret patlesteydiniz. Neyinize gerek sizin çoğunlukla ölmeniz? Ne katacaksa çoğunlukla ölmek? Çoğunluğunuz neyi ifade eder? Bütün dünya sizin nüfuzunuzda olsa neyi ifade eder? Siz Allah'ın kulu olmadıkça. Siz bir gün cehennemle karşı karşıya geleceğinizi şüphe götürmeyen bir iman ile bilmedikçe, bunu bilip bunun için tedbir almadıkça siz ne yararsınız? Hiçbirine yaramazsınız. O yüzden dünyaya kalan, çokluğuyla övünen, güçlülüğüyle övünen, zenginliğiyle övünen, parasıyla, puluyla, makamıyla, merkeziyle övünen, güzelliğiyle, güzelliğiyle ödünen şey insanlar, işte siz yapmış olduğunuz bu boş şeyler ile bir pişmanlık yolundasınız. Siz yanlışlık içerisindesiniz. Bir kısır döngü içerisindesiniz. Keşke şüphe götürmeyen bir iman ile bunları bilseydiniz de, işte biraz önce saymış olduğumuz Boş işler, boş hareketlerle vaktinizi öldürdü ne seyrediniz. Allah Teala söylüyor. Ramle gelin. Summe tarabunha ayna'l yakin. Siz daha sonra ey insanlar o cehennemi ayn'l yakin ile göreceksiniz. İlme'l yakin, ayn'l yakin. İlme'l yakin şüphe götürmeyen bir habere inanmak. Şüphe, şüphe götürmeyecek bir şekilde bir habere inanmak. Aynı yapayım ise, değerli kardeşler, bizzat verilen göz ile, Allah'ın vermiş olduğu görme duyusu olan göz ile, görmek suretiyle, gözün görmüş olduğu manzaranın Beynin ilgili bölümlerine gönderilmesi beynin ilgili bölümlerinde bir bilgi olarak yeniden e, ortaya çıkması dönüşmesi ve bütün hücrelerin merkezlerine kadar e, şüphe götürmeyen bir kesinlik ve e, kesinlikle o manzaranın orada olduğuna kani olunması gözle müsaade ederek bütün şüphelerin kalkması ve artık kesinlikle o cehennem denen şeyin var olduğu, yapıcı olduğu azap dolu olduğu yaşanmaz bir yer olduğu Allah'ın afi, müşrik kafir kulları için hazırlamış olduğu çok silkin bir azap yeri olduğunu bizzat gözler ile görmek suretiyle bütün şüpheleriniz şüphelerinizi izale edeceksiniz, gidereceksiniz. Ama keşke bu manzara olmadan bunu dünyadayken bilebilseydiniz. Keşke bilebilseydiniz. Keşke bunu hesabınız, hesabınıza alabilseydiniz. Keşke bugün bu manzarayı, bu perdeyi, bu sahneyi göreceğinizi bilseydiniz. Keşke İlmel yakin ile bunu bilseydiniz. Şüphe getirmeyen bir haberi tasdik ederek bunu bilseydiniz. Ama bunu yapmadınız. Ama ahirette muhakkak ki önce ilmel yakin sonra ilmel yakin olarak bunu bileceksiniz. Cehennem getiriliyor denilecek ve cehennem getiriliyor haberi artık size şüphe götürmeyen bir inanç uyandıracak. Cehennem getiriliyor. Ey insanlar önünüze biraz sonra cehennemi göreceksiniz. Denildiğinde melekler tarafından bu habere inanmamak söz konusu olmayacak. Bu haberden şüphe etmemiz söz konusu olmayacak. İnanacağız. Daha sonra gelecek bütün gözler Cehennemi gördükten sonra artık görmeye dayanan bir inanç olacak. Eğer insan bir şeyi görürse artık ondan şüphe etmez. İşte bu şüphe hastalığına yakalanmış olanlar ilmel yasin ile iman etmeyenler bunu ayetlere rağmen inkar edenler bütün hatırlatmalara rağmen bu konuda gaflet hastalığında kalmaya, ölüm döşeğinde adeta can çeken bir hasta gibi iman hastası olmaya devam edenler yüzlerine bir tokat gibi bu suret gelecek, bu cehennem gelecek, bu haber gelecek ve ne kadar büyük bir yanlışlık, ne kadar büyük bir gaflet, ne kadar büyük bir huydun duymazlık içerisinde olduklarını görecekler. Allah cümlemizi orada bahsetmiş olduğu kullardan değil, daha dünyadayken el mer ile gelen haberi yüzde yüz süpersiz bir şekilde takdik eden e, insanların imanı ile iman etmeyi bizlere nasip Devam edelim. İlerleyen bölümde <gülüyor> i̇şte o gün size verilen nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Bu hesabın sonunda değerli kardeşler. bitirilmiş olan cehenneme hesabı kaybedenler atılacak. Allah diyecek ki size zam milletmeleri size Nefis nimetini verdim. Size mal nimetini verdim. Size e, şehret nimetini verdim. Yeme içme şehreti nimetini verdim. Kavdicis nimetini verdim. Çocuk çocuk verdim. Mal mülk verdim. Yediniz, içtiniz, gezdiniz, tozdunuz, Peki Bunun şükrünü eda ettiniz mi? Peki bütün bunları size bahşedene şükrettiniz mi? Teşekkür ettiniz mi? Minif forcunuzu ödediniz mi? Yapmadınız. O zaman ne kadar da kötüsünüz. Bu kadar nimeti kullanacaksınız. Allah sizi yoktan var edecek. Var etmekle kalmayıp sizi terbiye edecek. Terbiye etmekle kalmayıp size her türlü rızkı verecek. Sıhhat verecek. Afiyet verecek. Dünyada ve ahirette hayırlı bir yaşam verecek. Onun mücretini daha dünyadayken verecek. Sizler bunun bütün bunların kalemi dinleyeceksiniz. Allah duyarattığı halde başkasına kabul edeceksiniz. Allah size rızık verdiği halde gidip başkasından geleceksiniz. Ona teşekkür edeceksiniz. Öyleyse hesabı verin bakalım. Bu gün benden gelmedi mi? Diyecek Allah'tan. Sizi ben yaratmadım mı? Diyecek Allah'tan ya. Size burulukları, bu ömrü ben vermedim mi? Diyecek Allah'tan ya. Siz biz insanlar olarak elbette yarattık. Sen ne dedi? Dediyse niye lan körlük ettiniz ha? Neden Rabbimizi unuttunuz? Neden Allah'ın kullarına kul oldunuz? Allah'ın yaratmış olduğu taşa, ağaca, yaşıda, ölüye kıl olduğunuzda Allah'a unuttunuz. Allah'tan yardım dilemeyi bıraktığınızda ölülerden, taşlardan, ağaçlardan, çabuklardan yardım dilemeye başladınız. Allah'a gelip tövbe edecek iken, sizi daima görüp gözeten, kalbinden geçeni bilen, Yüce Rabbinize sözde etmeniz gerekir iken bittiniz onun çok basit kullarının diri dilinde adeta tövbe verdiniz. Adeta sen affet seni şehrim. Sana karşı ayı etsin. Beni mazul görür müsün lütfen diye adeta ona yalvardınız. Halbuki Allah'a yalvarmanız gerekmiyor muydu? Allah'a karşı hata ettiğimizden dolayı Allah'tan özür dilemeniz gerekmiyor muydu? Siz sanki Allah'ın yaratmış olduğu bir kula karşı hata ettiğinizi düşünerek özürünüzde ona beyan ettiniz. Ah edilmeyi, bağışlanmayı ondan istediniz. Cennete bile girmiş olsanız felanca sayesinde cennete girdim diyebilecek kadar azileştiniz. Selamca olmasaydı cennete giremezdim. Onun şefaati olmasaydı cennete giremezdim diyecek kadar giremez diyecek kadar adileştiniz, ilgisizleştiniz, uzaklaştınız, inancınızda birçok hastalıklar, yanlışlıklar, sapkınlıklar meydana geldi. İşte, bütün bundan sorulacak. Bütün bu İslam cinesinden malmiz, yaratılma, aklım, iman nimetinden, kitap nimetinden, peygamber nimetinden, bütün inatını vermek, inanmayanlar hesabat edilir. İşte, ثُمَّ لَفَسْأَلُنَّ يُوْمَ اِذِنَ عَلِنْ نَعِيمِ İşte o gün, biz, süverilen işte bütün nimetlerden, hesaba çekileceksiniz. Ne zaman? Cennet gelmiş, cehennem gelmiş, Duruyor insanlar, hep orada bakıyorlar ve orada Allah Teala'nın sorduğu tek bir soru var: Siz nimeti inkar edenlerden misiniz yoksa nimete karşı şükredenlerden misiniz? Sadece bu soru. Nimetlere karşı şükretmek, dinlemakla başlar. Allah'a teşekkür etmekle başlar. Ona hamd etmekle başlar. Onu anmakla başlar. Bütün hayırlı hayırı ondan dinmekle başlar. Bütün hayırın kaynağı olarak kendisini görmekle başlar. Şükür böyle başlar. Nimetin ifası böyle olur. Nimetin ifası, nimeti yaratan ve nimeti veren, Allah'a karşı onun emirlerini yerine getirmek ve sakladıklarından sakınmak yoluyla olur. Şükür budur. Şükür namazdır. Şükür oruçtur. Şükür vekattır. Şükür haçtır. Şükür şüphesizdir, imandır. Şükür zikirdir anladı. Şükür emri bin maruftur. Marufu iyiliği emretmek. Ve nehyâin münkerdir. Münker ve şükür çirkin işlerden de insanları takıntılmaktır. Şükür örnek olmaktır. Şükür peygamberlerin dönemlerine talip olmak. Onların ilmine, irfanına, davetine, tebliğine çalışmalarına, niyetlerine, güzel cihazlarına ve gayretlerine talip olmak ve meyvatçı olmaktır şükür. Şükür ise bunların tam tersine kim tarafından yaratıldığını bilmemendir. Nereden geldiğini bilmemen, nereye gideceğini bilmemen, niçin geldiğini bilmemen, görevinin ne olduğunu, ödevinin ne olduğunu bilmemen, risaletinin ne olduğunu bilmemen, niçin yaratıldığını, gayet, gayenin Yatıma gayetinin ne olduğunu bilmemektir. Bütün bunlar da nedir? İmkardır. Mankörlüktür. Kıfırdır. Nimetin kadrini bilmemektir. Allah'ın emirlerinden uzaklaşmak, Allah'ın mehlettiği şeyleri mehletmemektir. Allah'ın göstermiş olduğu onun Resulünün göstermiş olduğu yoldan gitmemektir. Şüphe duymaktır. Gafete dalmaktır. Dünyaya dalmaktır. Sürpütefaya dalmaktır. Allah'a bu şekilde unutmaktır. Nimetin küfrü de buluş. İşte bu soru karşısında eğer Nimet'e küfr edenler, bu şekilde küfr edenler olursa, onları gözleriyle, aynı görmüş oldukları cehennem teklemektedir. Ama Nimet'e Şükürle karşılık veren ibadet, itaat, taat, taat, saygılı sevgi, ölmez dinler, şükranla karşılık veren insanları da gözleriyle görmüş oldukları cennet beklemektedir. Allah cümleci, şükredenlerden eğlensin, mançur olan kullarından eğlenesin. Ee, bu şekilde toz ettiğimiz e, tekrar sur e, mana olarak biraz da tehtir olarak bitirmiş olalım. Allah duyduklarımızla amel etmeyi nasip etsin. Allahu Teala niyetlerimizi ihlaslı Amellerimizi ihlaslı eylesin, eylesin, eylesin. Her türlü hatadan, fazla olmadığı fiil ve davrançlardan sözlerden bizleri ulaşıdık. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. وَاعْتُوا دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلِينِ وَسَلَّ اللّٰهُ عَلْ نَبِينَا مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ ve وَاللّٰهِ diye ecma'im. Her zaman dediğimiz bir daha bir işte. sorularımız Sorularınız varsa hemen kısaca alalım. Vaktimiz bir geç olmuş. İnşallah bir saatlik kadar sorularımıza cevap sonra ardından ayrılmayı istiyorum. İnşallah. Evet. Sorumuz var mı arkadaşlar?